Merhaba, bugün size Güney Afrika'dan sesleniyorum. Çiçek kokuları ve kuş cıvıltıları arasında yol alırken şöyle düşündüm. Ne inanılmaz bir iklim dengesi var gezegenimizde. Ya biraz daha dramatik olsaydı farklar mesela Johannesburg 60 dereceyken şu anda İstanbul eksi 60 olsa olabilirdi. Hatta belki biz iklim değişikliğiyle oraya doğru itiyoruz bu dengeleri. Ne güzel bir dünyamız var ve bu dengeyle pervasızca oynamak niye? Greenpeace eylemcileri Japonya'da Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ETSB önünde eylemdeydi. Ellerinde satılık stres testleri yazılı pankartlar bulunan eylemcilerin amacı stres testlerini denetlemekle yükümlü olan Nükleer Güvenlik Komisyonu'nun karıştığı skandallara dikkat çekmekti. Halka açık bir duruşma gerçekleştiren Nükleer Güvenlik Kurulu'nun başkanlığını yürüten Koji Okamoto ve diğer komisyon üyeleri nükleer santrallerle ilgili çıkarı olan şirketlerden para almakla suçlanıyor yolsuzlukla suçlanan güvenlik komisyonunun bağımsızlığı sorgulanıyor. Nükleer endüstrinin politikacılarla güvenlik komisyonları ile olan çarpık ve çıkar kokan ilişkileri nükleer reaktörlerin kurulmaya başlandığı 1950'ler kadar eski ve köklü. Geçmişte gizlilik içerisinde yürütülen çıkar ilişkileri bugünlerde ise deşifre oluyor. Greenpeace ve çevre mücadelecileri Japonlardan nükleeri sonlandırmasını istiyor ancak Japonya yaşadığı Fukushima felaketinden sonra bile Para, güç ve çıkar üçlemini kırmakta zorlanıyor. Fukushima'nın radyoaktif kabusu da bitmiyor. 3 ay önce Nihon Matsu bölgesinde araştırma yapan öğrenciler yeni yapılan bir binada çok yüksek oranda radyasyon olduğunu tespit etti. Araştırmanın sonucunda binanın yapımında kullanılan bazı taşların Namie kasabasından geldiği bu kasabanın da Fukushima'daki reaktörlerden birine çok yakın olduğu bulundu. Namiye kasabası Fukushima felaketinin hemen ardından boşaltılan alanlardan biriydi. Bu araştırmanın ardından yaklaşık 19 firma kasabanın yakınlarından elde edilen taşları kullandıklarını kabul etti. WWF'in yerel sivil toplum kuruluşlarının projelerini desteklemek amacıyla başlattığı Türkiye'nin canı kampanyasında hibe alan projeler belli oldu. Kampanya ile küresel sorunlara yerel çözümler getirilerek Türkiye'nin doğa zenginliğinin korunması için ...yerel sivil toplum kuruluşlarının projelerine destek veriliyor. Anadolu'nun dört bir yanından 55 proje için yapılan başvuruları değerlendiren seçici kurul... ...Hatay'daki dağ ceylanlarını, küre dağlarındaki mantarları... ...Akdeniz bölgesindeki mısır meyve yarasalarını, Savan Dağı'ndaki deniz kaplumbağalarını... ...Edirne'nin Edirne'ninde yedi uyurunu ve Antalya'daki orkideleri korumaya yönelik projelere destek verme kararı aldı. WWF Türkiye tarafından verecek olan... Proje uygulama eğitimlerinin ardından Şubat 2012'de başlayacak olan projeler bir yıl boyunca devam edecek. Zaten alanları korumak yerel sivil toplum kuruluşlarının elinde. WWF'i bunun için kutluyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu faal olan ve kurulu gücü 100 MB ve üzeri olan termik santral üzerinden yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre Türkiye'de bulunan toplam 51 termik santral tarafından 2010 yılında... 4,29 milyar metreküp su çekildi ve %99'u soğutma suyu olarak kullanıldı. Toplam suyun %97'si denizden, %2'si diğer su kaynaklarından çekildi. 4,17 milyar metreküp atık suyun %99'u ise tekrar denize deşarj edildi. Deşarj edilen toplam atık suyun 17.33 milyon metreküpyü arıtıldı. Termik santrallerde 2010 yılında oluşan toplam 18.75 milyon ton atığın %65'i kül dağı veya kül barajına atıldı. Termik santraller hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği yaratıyor. Canlılar üzerinde ve arazi kullanımı üzerinde olumsuz etkileri neden oluyor. Baca gazlarının havaya direkt karışması ardından asit yağmurlarına yüzeye inerek bir kez daha tahribat yapıyor. Kül havuzlarından radon ve uranyum ediyor soğutma sularının. Kimyasal işlemden geçerek su kaynaklarına salımı deniz hayatını bitiriyor. Santralden çıkan zararlı gazlarsa kanser ve astım gibi hastalıklara neden oluyor. Ve işte bu termik santrallerden bir tanesi Gerze'ye yapılmak isteniyor. Anadolu grubunun geçen ay ÇED dosyası bakanlığına teslim etmesinin ardından Gerzeliler ise boş durmuyorlar. Gerze halkı bireysel dilekçeleriyle bir haftadır bakanlıkları başbakanlığı dilekçe yağmuruna tutuyor. 15 ayrı makam için hazırlanan 15 ayrı dilekçe örneklerinin bir kısmı ilgili birimlere teslim edilirken ÇED İzin ve Denetim Müdürlüğü'ne faks çekmek isteyen gerzelilerin önüne taşınıyoruz. Fakslar çalışmıyor gerekçesi getirilince YGEP yürütme kurulu üyeleri YGEP avukatları ile birlikte ÇED İzin ve Denetleme Genel Müdürlüğü'ne 18 Ocak 2011 günü giderek dilekçeleri tek tek kayıt yaptırarak teslim etti. Dilekçe örnekleri duyarlı gerzelilerin imzalarıyla ilgili bakanlıklara gönderilmeye de devam ediyor. İmza kampanyası bugün de Gerze Pazar yerinde kurulan standta devam etti. Termik santrallerden uzak gezegenin iklimini koruduğumuz yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.